Herkese merhaba 94.9 Açık Radyo'da Diğer Kam'da Damla Özler'le Birlikte canlı yayındasınız Orta Amrauf Kösemen haftaya bizlerle beraber olacak Ama yapı masamızda Feryal Kabil Her zamanki gibi bizlere destek veriyor Bu hafta Diğer Kam'da ...yine yeniden sosyal fayda dünyasından haberler üzerine konuşacağız. Yeni haberler neler, hangi alanlarda, dünyada ve Türkiye'de ne türden gelişmeler oluyor... ...ve bu gelişmeler ortak hayatımıza ortak geleceğimizi acaba nasıl etkiler üzerine... ...biraz hep birlikte düşüneceğiz. Bugün 1 Mayıs, 1 Mayıs kutlu olsun diyoruz. Bugünkü şarkımızı da günün anlam ve önemine binaen seçtik. Onu da programın ortalarına doğru dinleyeceğiz. Haberler güzel haberlerle başlıyor ee, bu hafta. Biraz olsun... İçimiz açılsın da istiyoruz hem memleketin hem dünyanın bu ahvali karşısında sürekli karanlık bulutlar dolaşırken üzerimizde güzel haberlerde arada bizleri memnun etsin dedik. O yüzden de ilginç ve güzel bir haberle başlıyoruz. Son dönemlerin en e, çok konuşulan başlıklarından biri kripto paralar özellikle bitcoin ile beraber çok yükselen bir başlık bu. Kripto paralarla ilgili yeni bir haber var çevreci bir kripto para birimi ile tanışın. Evergreen Coin. Her zaman yeşil sikkeler. <gülüyor> Evergreen Coin, kripto para dünyasında adını yeni yeni duyurmaya başlayan ve çevre dostu olduğunu iddia ederek diğer kripto paralardan farklılaşan bir yapı. İşlemlerinde bitcoin gibi çok fazla elektrik harcamayan sistemin çevre dostu bir para birimi olmakla birlikte aynı zamanda çevre hareketi olmak ve paradigma değişimi yaratmak için tasarlandığı söyleniyor. Evergreen Coin yeni bir para biriminden daha fazlası olduğunu iddia ediyor. Genel anlamda tanımlandığı şekliyle evet bir kripto para ama diğer kripto paralardan ayrılan yönü ise yeşil olması ya da yeşil olduğunu iddia etmesi diyelim. Çevremiz ve yaşadığımız dünyayı sorumlu bir şekilde ele alarak daha önemli odak noktalarını desteklemek için kullanılan bir mekanizma olarak tanımlıyor Evergreen Coin kendini. Bitcoin'in sınırları ne olursa olsun neredeyse sıfır bedelle dünyadaki herhangi bir yere transfer edilebilme gibi özelliklerine de sahip. Ee, aynı zamanda Bitcoin'e nazaran daha hızlı işlem yapabildiği belirtiliyor. Bu da farklı e, bir transfer sırasında geçen süreye. E, nazaran daha çok işlem yapılabileceği anlamına geliyor. E, bir de bunu daha çevreci bir yolla yapıyor. Bir kripto para altyapı algoritması olan proof of stake metodolojisini kullanıyormuş ve herhangi bir bilgisayardaki kelime işlemcisinden daha fazla elektrik harcamıyormuş. E, sistem kullanıcılara yükle, yükleyecekleri ücretsiz yazılımı aracılığıyla hisseleri üzerinden de %7 oranında bir getiri sağlıyormuş. Sistemin internet sitesine baktığımız zaman e, kişisel ...bilgilerinize ihtiyaç duymadığını da... ...söylüyoruz. Sanki bir vaha gibi... ...görünen o ki. Bakalım e, ne olacak... E, ...hayatı nasıl devam edecek... ...Evergreen Coin'in. Şubeler halinde... ...düzenlenen bir sisteme sahip ve şu an... ...için dört dalı var. E, EGC Cannabis, EGC Gardens... ...EGC Renewables ve EGC Water. Her şube kendi uzmanlık... ...alanına odaklanırken diğer şubelerle... ...birlikte koordine ediliyor ve... ...hedefleri doğrultusunda çalışmak için... ...kaynakları paylaşıyorlar. Bu... ...şubelerin merkezinde ise... EGC Evergreen Coin Vakfı bulunuyor. Merkez bir ağacın gövdesine çok benzer bir şekilde kollara kaynak temir ediyor. Ki e, genelde yapılanmalarda bu yönde yapılanma açısından baktığımızda çok farklı bir şey görmüyoruz. E, fakat madencilik ve kripto para endüstrisine farklı bir şekilde yaklaşıyor. Gezegenin sınırlı değerli kaynaklarını çok fazla elektrik tüketerek en büyük ölçekte boşa harcayan bir endüstriden... ...hem gezegen hem de insanlar için karlı ve zengin bir sonucu oluşacak bir altyapı arayışında. Sistemle elde edilecek karlarla, örneğin ormancılık ve yaban hayatı rehabilitasyonu gibi... ...çevresel restorasyon projeleri aracılığıyla da çevre yatırımı yapılması planlanıyor. İlginç bir haberdi. Evergreen Coin yani her zaman yeşil sikkeler bakalım e, hayatlarında neler görecekler... ...ya da biz e, bu her zaman yeşil sikkelerin e, daha ne tür haberlerini duyacağız... Dünyadan Türkiye'ye geçelim. Ee, Adalarda önemli bir oluşum var biliyorsunuz. Adalı sivil toplum. Adalı sivil toplum bir açıklama yaptı ve sağlıklı bir faytonculuk için tüm tarafları çözüme davet etti. Faytonculuk meselesi üzerine çok ciddi sivil toplum kampanyaları yapılmıştı. Hatta e, yasaklanmasında engellenmesini e, istemişlerdi. Ee, Adalar Kaymakamlığı Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu ise Şubat'ın sonunda altı maddeden oluşan bir tebligat e, yayınlamıştı işte adalı sivil toplum bu tebligata dair bir takım açıklamalarda bulundu ee, der ki adalı sivil toplum ilk üç maddesi bu tebligatın atların özellikle söz konusu olduğu kamu sağlığı ile ilgilidir kalan üç maddesi ise adalarda faytonculuğun nasıl düzenleneceği ve ulaşımın nasıl sağlanacağı ile ilgili kararlardan oluşuyor ee, biz bu tebligatla beraber yapılan duyuruların ve atılacak adımların takipçisi olmayı görevimiz olarak biliyoruz ve ''Atların sağlığı açısından alınan kararların tam bir kesinlik ve süratle uygulanmasını istiyoruz. Hijyen koşullarının sağlanması, periyodik temizlik uygulamalarının sürdürülmesi, at giriş çıkışlarının gereken süreler için yasaklanması gerekir.'' diyor adalı sivil toplum. Adalar ilçesi Ruam kararları. Ruam atları arasında görünen önemli bir hastalık. Özellikle adalarda sıklıkla görünüyor. Bir kurulun adalarda faytonculuğun nasıl düzenleneceği ve ulaşıma nasıl ulaşıma nasıl sağlanacağına dair hükümler vermesi gerekir. Ve Ruam'la mücadelede adalarda ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde Ruam taraması yapılıyor. 2012-2015 yılları arasında 432 vaka tespit edilmişti. 201 2016 sonbahar döneminde 20, 2017 sonbahar taramasında da 18 vaka görülmüş. Son iki yıldaki azalmaya rağmen halen bu hastalıkla ilgili sorun devam etmektedir diyorlar. O yüzden de at sağlığına e, özen gösterilmesi gerektiğini söylüyorlar. Ve sonuç olarak diyorlar ki adalarda faytonların, bisikletlerin, akülü ve motorlu araçların kullanımına ilişkin mevcut yönetmelikler, eksiksiz olarak uygulanmalı ve denetimler düzenli olarak yapılmalı, ilkili bir şekilde cezai yaptırımlar uygulanmalı ve mutlaka caydırıcı olunmalıdır. Faytonculuğun hem adalar için bir hak olan ulaşım talebine hem de ziyaretçi ihtiyaçlarına sağlıklı hizmet verecek şekilde sürdürülebilmesi için bisikletler, akülü araç kullanımları ile birlikte olası alternatif toplu taşıma araçlarının da ele alındığı İlgili tüm tarafların katılımı ve ortak görüşüyle hazırlanacak adalar ulaşım eylem planına ihtiyaç her zamankinden daha acil olarak gündemdedir diyor adalı sivil toplum. Ee, çok fazla tarafın olduğu bir alan sivil toplumunda ciddi mücadele sürdürdüğü alanlardan biri fayton taşımacılığının bitirilmesi. Bakalım e, bu alanda önümüzdeki günlerde daha ne türden haberler göreceğiz. Bir haber... Türkiye'yi Anlama Kılavuzu'na göre eskiden daha mutluyduk. Nostalji duygusu her zaman geçerli özellikle bu topraklarda ama bu kez bir araştırma da bunu söylüyor. Ipsos Türkiye'yi Anlama Kılavuzu araştırmasını gerçekleştirdi ve bu araştırmanın sonuçlarında görülüyor ki Türkiye'de eskiden insanlar daha mutlu olduklarını düşünüyorlar. Araştırma böyle düşünenlerin oranının %76 olduğunu gösterdi. 34 şehirde toplam 15.918 kişi veri alınarak yapılan Türkiye'yi anlama kılavuzu araştırmasının sonuçlarına şöyle bir göz attığımızda Türkiye'de her 4 kişiden 3'ünün geçmişe özlem duyduğunu görüyoruz. Toplumun %44'ü sinemaya hiç gitmiyor, nüfusun %68'i evde oturuyor ve dış dünyadan korunmak amacıyla pek dışarıya çıkmıyor. Yüzde yedişikisi boş vakitlerini alışveriş merkezlerinde geçiriyor. Bir tür bir başka dört duvar daha ve AVM'lerde geçirilen sürenin ortalama üç saat olduğu tespit edilmiş. Halkın yüzde otuz beşi hiç kitap okumuyor. Hayatında hiç konser, tiyatro veya opera izlememiş oranların, olanların oranı yüzde altmış dört. Türkiye'de breylerin hane özelliklerine bakıldığında yüzde altmış üçünün ev sahibi olduğunu görüyoruz geriye kalan diliminde yüzde yirmiör' kiracı yüzde 12'si kira vermeden oturuyor yüzde birinin lojmanda ikamet ettiği belirtildi bu rakamlar e, sadece içinde bulunduğumuz ahval ve şeraheti değil e, nerelerde çalışılması gerektiğini de gözler önüne söylüyor sivil toplum e, hem sivil toplum hem de sosyal fayda alanından baktığımız zaman çok önemli veriler sağlıyor bize e, Türkiye'yi anlama kılavuzunun daha enteresan sonuçları da var ama programımız kısa Sonuçlar çok uzun üzerinde de çok tartışılacak e, sonuçlar Bir ara verelim 1 Mayıs demişken e, konunun önemine dair bir şarkı da çalalım Eskilerden bir şarkı çalacağız biz Herkes e, yani bugün çok sıklıkla hem marşlara hem kutlama şarkılarına e, tanık olmuşsunuzdur Biz biraz değişiklik yapalım dedik 1977 yılından Ohio'da doğmuş e, country şarkıcısı Johnny Paycheck Soy ismi çok anlamlı. Johnny Paycheck'ten bir şarkı dinleyeceğiz ve bu şarkı Johnny Paycheck'in bütün kariyeri boyunca çıkarmış olduğu tek hit. Fakat e, şarkının hem ismine hem ritmine baktığınız zaman bunun hit olmasının da çok e, şaşırtıcı olmadığını görüyorsunuz. Şarkının adı Take This Job and Show It e, kibarca çevirirsek e, al işini. ...münasip gördüğün gibi yap diyelim. E, 15 yıldır bir fabrikada çalışan bir işçinin artık yeter deyip alın e, işinizi ben şapka aldım çıkıyorum dediği bir şarkı. I've been working in this factory for now 15 years All this time I watched my woman Drowning in a pool of tears And I've seen a lot of good folk die, Had a lot of bills to pay I'd give the shirt right off of my back If I had the guts to save Take this job and shove it. I ain't working here no more. these days I'm gonna blow my top and that sucker he's gonna pay Lord I can't wait to see their faces when I get the nerve to say take this job and shove it I ain't working here no more a woman done left and took all the reason I was working for you better not try my way as i'm walking out the door take this job and shove it i ain't working to hear no more take this job and shove it. 94.9 Açık Radyoda diğer kamda canlı yayında damla özlerle berabersiniz Feryal Kabil yayın masamızda. Rauf Gözenen haftaya bizlerle beraber olacak ve programımızda sosyal fayda dünyasından haberler vermeye devam ediyoruz. İki veriyi karşılıklı okuyacağız. Bir önceki haberimizi hatırlatalım. Türkiye'de halkın beşi hiç kitap okumuyordu en son müzik arasından önce verdiğimiz haber. Bir haberde 2017 yılında 58.027 kitap yayınlandığını e, söylüyor Türkiye'de 2017 yılında 58.27 kitap yayınlandı. Bu sayının 2016 yılına oranla yüzde 10.8 arttığı tespit edildi. Bu e, ilk cümleden olumlu bir haber varmış gibi hissetmeniz. E, Doğrudur, mümkündür. Ancak pek de öyle değil çünkü e, bu kitapların çoğunu, yani artışı sağlayan kitapların çoğunu ders kitaplarından olmuş. Bir de kıyaslayabilmek açısından binlerle, on binlerle, 58 bin üzerinden konuştuğumuzda çok gibi görünüyor ama Amerika Birleşik Devletleri'nde 2017 yılında basılan değil satılan kitabı e, söyleyelim. 2017 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde 687 milyon kitap satılmış. ...Türkiye'de ise aynı yıl 58 bin kitap basılmış. Ee, aradaki açı muazzam. Ee, ancak gidilecek yollar var, yapılacak şeyler var diyelim. Daha fazla bir şey söylemek çok da mümkün görünmüyor. Güzel bir haber verelim yine. Bu kez de Hayvanlar Diyarından bir haberimiz olsun. Küçük akbabalar... Afrika'dan Türkiye'ye ulaştılar. Kışı Afrika'da geçiren nesli tehlike altındaki küçük akbabalar yuvalama alanlarına yeniden döndüler. Geçtiğimiz ay boyunca Anadolu'daki üreme alanlarına birer birer ulaşan akbabalar Nisan ayının ilk günlerinde Balkanlar'daki üreme alanlarına da ulaştı. Türkiye'de en çok 2000 çift küçük akbabanın ürediği tahmin ediliyor. Akbaba uzmanları bu sayının küçük akbaba dünya nüfusunun %20'sinden fazla olabileceğini tahmin ediyor. Küçük akbabaları ...Türkiye ve Balkan nüfusu geçtiğimiz 30 yıl içinde %80'e yakın azalmış. Uzmanlar bu azalma devam ederse akbabaların tamamının yok olacağını düşünüyorlar. Ee, akbabaların birçoğu Türkiye, Orta Doğu, Arap Yarımadası ve Afrika'da göç sırasında hayatını kaybediyor... ...ve çok az sayıda akbaba 16 bin kilometrenin üzerindeki yıllık göçünü tamamlayıp doğduğu bölgeye geri dönebiliyor... Ankara Bey Pazarı Avrupa ve Türkiye'nin en önemli küçük akbaba öreme alanlarından biri ve sadece Bey Pazarında tüm Balkanlardakinden daha fazla küçük akbaba yaşıyor. Anadolu'da ise Anadolu ise Af, Avrupa'dan Afrika'ya uzanan göç yolunun tam ortasında yani her yıl yüzlerce küçük akbaba Afrika'da kışı geçirmek için yine üzerimizden süzülüyorlar. Konu hakkında açıklama yapan Doğa Derneği Koruma Programı Koordinatörü Itri Levent Erkol, küçük akbabalar yeniden üreme alanlarına vardılar. Türkiye ve dünyadaki küçük akbabalarının yüzde 25'inin ürediği bir, dünya, bir coğrafya ve bu nedenle akbabaları için yeryüzündeki en önemli yaşam alanlarından biri dedi ee, ve bu yaşam alanlarını korumaya özen göstermemiz gerektiğini de söyledi. Küçük akbabaları heyecanla karşılıyoruz ve selam ediyoruz. E, yolculuklarının güvenli geçmesini umuyor. Ve bir sonraki yaz tekrar görüşelim diyoruz. E, 94.9 Açık Radyo'da Diğer Kam'dasınız. Sosyal fayda dünyasından haberlerimize devam ediyoruz. Türkiye'de bir ilk... Kadıköy İklim Melçileri iş Başında Kadıköy Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi Projesi kapsamında taslak raporu 18-29 yaş arası ve 30 yaş üstü gönüllü katılımcı ve akademisyenler, sivil toplum örgütleri, yerel merkezi yönetim ve özel sektör temsilcilerinin önerilerine açıldı. Huh, bayağı uzun bir cümleydi. Uzman toplantısı e, Şubat'ta gerçekleştirilmişti. Gönüllü katılımı da üç adımda yapıldı. Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı taslak raporuna katkıda bulunmak üzere Kadıköy Belediyesi Türkiye'de ilk defa düzenlenen bir etkinliğe imza atmış oldu. Ve bu etkinlikle beraber katılımcılar kendilerine yöneltilen sorular çerçevesinde yarattıkları ortak öneri paketlerini bir sunum yaparak taslak raporuna katkıda bulundular. Gençlerin daha fazla katılımının sağlandığı e, işlerde daha çeşitli ve daha farklı öneriler görmekte mümkün oluyor. Yine iklim değişikliği alanından bir haber daha verelim. İklim değişikliğine dikkat çeken bir mobil uygulama açıldı adı Klimoji. Klimoji'yi J ile yazıyoruz ee, akıllı telefonlarla birlikte yazışma dilimiz giderek semboller e, aracılığıyla dönüşüme uğradı biliyorsunuz emojiler çok sık kullanılıyorlar bu yüzden de klimoji teknoloji evrenine katılan son çevreci mobil uygulamalardan biri olmuş çevreci emojilerin yer aldığı uygulamayla kullanıcılar artık iklim değişikliğine Dikkat çekebilecekler ee, buradaki emojilere baktığımız zaman bunlar çok fazla gülen e, gülmekten gözlerinden yaş gelen kalpler e, ve pıtırcıklar çıkartan emojilerden tabii ki maalesef çok farklı Hem su baskınlarını hem balıkların içindeki plastikleri hem hayvan e, yetiştiriciliğinin çıkardığı sere gazlarını temsil eden pek çok e, emoji bulunuyor ama ilginç uygulama ayrıca PNG dosyasıyla kullanıcılara çıkartmaları poster olarak da kullanma imkanı veriyor. Kadir Has Üniversitesi'nden bir haberimiz var. Enerji ve sürdürülebilir kalkınma konferansı yapılacak Kadir Has Üniversitesi'nde ee, Türkiye'de sürdürülebilir enerji konusunda ilk defa bir öğrenci konferansı düzenleniyor. Bu konferansla beraber. Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin gerçekleştirdiği Graduate Student Conference on Energy and Sustainable Development başlıklı konferans 4 Mayıs Cuma günü Kadir Has Üniversitesi yani bu e, hafta sonu Kadir Has Üniversitesi Cibali kampüsünde yer alan Galata salonunda yapılacak saat 9'da başlayacak konferans bütün gün sürecek sunumlar İngilizce yapılacak gitmek isteyenler olursa aklınızda bulunsun Kadir Has Üniversitesi Doğu Akdeniz, Boğaziçi, Ottü, Hacettepe ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden 14 öğrenci Sunum yapacak konferansta ee, eğer katılmak istiyorsanız web sitesinden e, bilgi alabilirsiniz. Bu cuma yapılıyor konferans. Sivil toplum örgütleri için iki tane önemli e, eğitim haberi vereceğiz. Bir tanesi e, STÖ'ler için dijital okuryazarlık ve dijital dönüşüm eğitimine başvurular başladı. E, 19-20 Mayıs tarihlerinde Cumartesi-Pazar günleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek bu eğitim. E, STGM'nin yürütücüsü olduğu Avrupa Birliği tarafından finanse edilen e, kaynak merkezi projesi kapsamında gerçekleştiriyor. Dijital okuryazarlık ve dijital e, dönüşüm eğitimi. Katılmak isteyenler STGM'nin internet sitesinden detaylı bilgi alabilirler. Bir diğer önemli etkinlikte 15 Mayıs'ta saat 15.30-16.30 arasında yapılacak olan sivil toplum örgütleri için Google reklam bağışları yani AdWords webinarı konuşmacı Barış Yabala olacak burada da. Webinara kayıt için yine internet sitesine bakabilirsiniz. 94.9 Açık Radyo'dasınız. İlginç sonuçlar veren bir başka araştırma haberi vereceğiz şimdi Gençlik çalışmasının gençlerin toplumsal katılımına etkisi araştırmasına sonuçları açıklandı Araştırmanın sahibi toplum gönüllüleri vakfı ee, araştırmanın sonuçları 10 gün kadar önce açıklandı ve açıklama sırasında da toplantıda e, politika karar vericiler, sivil toplum kuruluşları e, temsilcileri, akademik ve düşünce önderleriyle basın ve medya mensupları vardı. Ee, araştırma sonuçlarına baktığımız zaman e, gençlerin karşılaştıkları, belir karşılaştıklarını belirttikleri sorunların başında toplumun gençlere güvenmemesi gelmiş. Gençlerin karşılaştıkları diğer sorunlarsa eğitim sistemindeki aksaklıklar, maddi imkansızlıklar, işsizlik ve yaşadıkları şehirlerdeki sosyal imkanların azlığı olmuş. Bir genç olarak toplumsal sorunlar konusunda kendimi önemli bir aktör olarak görürüm önermesine katılanların oranı %56 da kalmış demekte fayda var aslında e, özellikle gençlerin e, içlerindeki enerjiyle çok daha yüksek bir orana inanmaları gerekirmiş gibi hissediyorsunuz ama sonuçlar öyle değil e, bir genç olarak hoşuma gitmeyen toplumsal düzenlemeleri değiştirmek konusunda kendimi güçlü hissederim önermesine ise yüzde 41 ...oranında katıldıklarını belirtmişler. Ancak e, Toplum Gönüllüleri Vakfı Jülide, e, Genel Müdürü Jülide Erdoğan'ın da söylediği gibi... ...gençlik çalışması gençleri güçlendiriyor, onları hem umutlandırıyor... ...hem de karar süreçlerinde daha fazla yer alabilmek için teşvik ediyor. Birkaç tane yeni yayın var, bazıları oldukça önemli yayınlar bunların. Bir tanesi Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yerelleştirilmesinde iyi Örnekler kitabı yayınlandı. E, Yerel İzleme Araştırma ve Uygulamalar Derneği'nin yerelde iyi örneklerin yaygınlaştırılması programı kapsamında yayınlandı bu kitap. Merak edenler için e, internette bulmak mümkün. Yine sivil toplum örgütleri için engelli hakları izleme rehberi yayınlandı. Türkiye'nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınan hakların devlet tarafından hayata geçirilmesini denetlemek üzere sivil toplum kuruluşlarına neler yapabileceklerini yolunu gösteren bir rehber bu. Ve bir rehber daha üniversiteli sosyal girişimciler için yol haritası. E, Aşoka Vakfı ve SAP Türkiye tarafından genç sosyal girişimcilere destek projesi Hızlan Fark Yarat e, kapsamında yayınlandı e, bu raporda. E, genç girişimcilerin sosyal girişimciler, üniversiteli sosyal girişimciler e, olmaları için ne tür yollar izleyebileceklerini ...gösteriyor. Ee, pek çok haberimiz var... ...sevil toplum dünyasından... ...bunlardan bir tanesi de bir ilk yine... ...ilk National Geographic on Campus... ...etkinliği... İstanbul Politikalar Merkezi işbirliğiyle Sabancı Üniversitesi'nde yapıldı. Ee, National Geographic On Campus serisinin açılış etkinliğiydi bu ve e, serinin ilk etkinliğine 2017-2018 Mercator RPM araştırmacısı Barış Karapınar ve Dünya Jurnali'nin National Geographic fotoğrafçısı Reza Dehati konuşmacı olarak katıldı. Karapınar ve Dehati söyleşide üniversite öğrencileri ve akademisyenlerle iklim değişikliği ve dünyamıza etkileri, iklim değişikliğine karşı mücadelede dünyanın ...ve Türkiye'nin nerede bulunduğuna dair fikirlerini paylaştılar. Programı kapatırken güzel bir haberle kapatalım. Çanakkale'den temiz hava için umut veren bir haber geldi. Tema Vakfı'nın açtığı dava ile Danıştay Ağan Kömürlü Termik Santral Projesi'nin ÇED olumlu kararını iptal etti. 94.9 Açık Radyo'da Diğer Kam'da Damla Özler'le beraberdiniz sosyal fayda dünyasından haberler ilettik sizlere. Haftaya Ortağım Rauf Kösemen'le de birlikte sizlerle buluşmak için yayın yeni yayın dönemimizin ilk programını burada soslan, sonlandırıyoruz. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Diğer Kam